Ahmet İnsel Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. 12 Eylül tarihe gömmek tartışması bir hayli yoğun bir şekilde televizyonlarda da yapılıyor görebildiğimiz kadarıyla. Öyle mi? Gazetelerde de var. Hı kim gerçek aydın, kim değil bu tartışmalar da yapılıyor. Kim solcu, kim değil, kim sosyalist, kim değil. Kimin ne olduğuna dair ciddi bir kimlik bulanımı var. Bir kimlik bulanımı galiba en doğru tespit bu. Evet, bir kimlik bulanımı zaten Türkiye'de e, Türkiye toplumunun bir kimlik bulanımı vardır. O da galiba daha derinleşerek insanlara da yansıyor. Evet. Yani bu başbakanın ağlayarak işte şeyleri bu 12 Eylül de idam edilenlerin son mektuplarını filan okumalarının da bir samimiyet e, tartışmalarına yol açtığı görülüyor. Bu tabi siyaset e, alanında e, samimiyet değil e, yapılanlar önemlidir. E, oradaki e, kişilerin mektuplarını e, o üç, iki kişi çocuğu yani daha doğrusu e, bir kişinin mektubunu diğerinde e, onunla yazılmış şiiri okudu hatırladığım evet. kadarıyla bir de Eren ile ilgili hatırlatmada bulundu 3 idam edilmiş gençten evet. bahsetti bunun samimi veya değil yapılıyor olması çünkü orada onları itham eden o haksız olarak asıldıklarına toplumda çok güçlü bir kanaat oluştu var olduğunu bildiğimiz bu vakalarla ilgili bir kayıt bildiğim kadarıyla dile getirmedi. İşte onlar suçludular ama asıldılar e, gibi bir şey söylemedi bildiğim kadarıyla. Evet. Dolayısıyla orada e, bu kişilerin e, anısına ve oradan hareketle de e, 12 Eylül'den sonra e, haksızlığa uğramış, e, idam edilmiş, e, cezaevlerinde işkence görmüş olan kişi, Diyarbakır cezaevlerinden de bahsetti hatırladığım kadarıyla. Ee, Hatırladığım kadarıyla önümde metin var zaten ondan da bahsediyor. Ee, bunu samimi yapıp yapmamasından daha önemlisi bir başbakanın bunu yapıp yapma yapıp ya, yapmış olup olmamasıdır. Evet. Bence. Bunun evet. bu şekilde dile getirilmesi e, çok çok çok büyük bir şey midir? Değildir. 12 Eylül e, işkencecilerini, 12 Eylül'ün faillerini, anayasayı. E, iptal eden, anayasa, anayasal düzeni deviren, yani en ağır siyasal suçu işleyen, e, o kişilerin e, yargılanmamış olması yargılanmasını sağlamak kadar önemli değildir elbette. Fakat e, siyaset ve toplum aynı zamanda simgelerdir ve bunun bu şekilde dile gelmiş olması elbette küçük bir e, olumlu diyeceğimiz bir adımdır. Buradan hareketle şu söylenebilir elbette. Başbakan bunu samimi e, olarak dile getirmiyor. Amacı 12 Eylül'de insanların ee, hislerini e, hislerini harekete geçirerek, hislerini e, istismar ederek e, esas tabir bu galiba hislerini istismar ederek onlardan evet oyu e, almaya çalışıyor e, fikri e, hislerini e, olumlu şeylerde istismar etmek insanların yani 12 Eylül'ün e, haksızlıklarının kabul edilmezliklerini is, e, fikrini Tırnak içinde istismar etmek e, yanlış bir şey değil benim e, anladığım kadarıyla. E, ama bu e, çok mu önemli? Bence tabii ki değil. E, şu daha e, önemli, e, başbakanın, çünkü tam tersi istismarlar da yapılıyor biliyorsunuz. İnsanların milliyetçi, ırkçı, faşizan hislerini istismar ederek de, 12 Eylül'de insanların e, e, halk oylamasındaki tercihlerini belirlemeye çalışmak da mümkün. E ben e, bir e, istismar yarışı yapılacaksa birinci istismar biçimini tercih ederim doğrusu. Ayrıca bir de şöyle bir boyutu yok mu için yani e, istismar olup olmaması gerçek olup olmaması vesaireyi bir kenara bırakırsak en nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı e, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 12 Eylül ile ilgili bu tip sözler sarf etti ve bu e, toplantıda söylemedi mi? Tamam Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı Anladım, tamam, tamam. Hayır, Bir anda şaşırdım. Yok yok şey benim. değil genel grup. kurul değil grup ha, toplantısındaydı tamam. ama hani en nihayetinde bunlar başbakanın ağzından doğrudan tabii, e, meclis tabii. çatısında dile getirildi. Tabii onu demek istiyorum tabii. Yani istismar amacıyla bile söylemiş olsa insanları evet oyu vermeye yönlendirmek için söylenmiş. Ee, Büyük ihtimalle bunun şimdi evet. konteksti belli. Ama dediğin gibi bunun söylenmesinin bir mahsuru yok. Bir sakıncası yok. Bu, bu iyi bir şey. Onu onu söylüyorum bu iyi bir şey bunu başka amaçlarla söylüyor olması e, onun iyiliğini ortadan kaldırmamak gerekir ayrıca da o kadar da büyütülecek bir şey de değil yani hem büyütülecek bir şey hem de sonuçları itibariyle elbette 12 Eylül ile ilgili işte bakın e, Cumhuriyet Halk Partisi e, Genel Başkanı gelin 35. maddeyi kaldırın o zaman dedi. E karşı taraftan da yok 35 35'ini kaldırmayız diye bir tepki gelmedi duydum kadarıyla. Bir tek Boz'da o her zamanki e, şeyiyle e, sınırlı e, kapasitesiyle diyelim e, Bekir Boz'da e, şimdi sırası değil falan gibi laflar etmiş galiba onun dışında. Işte, o da bir samimiyet şeyinden bahsediyor. Ha, o da samimiyetten bahsediyor evet. İşte bu samimiyet, Samimi bulmuyorum demiş. Samimiyet detektörleri var herkese biliyorsunuz. Evet. Ee, samimi bulmasa da mesela aynı şey Samimi bulmuyorum demek ne demek Samimi bulmasa da sonuçta getirirsen Meclise 35. maddenin kaldırmasını Kimin oyup vermeyip Vermediğini orada göreceksin zaten Bunun lafla samimi bulmanın anlamı yok ki evet, Bu benim aklıma hep şey getiriyor Oğuz Atay'ın unutulmaz laflarından birini bir samimiyet buhranı Doğdu diyor bir yerde <gülüyor> Şimdi evet. de böyle bir samimiyet buuranlayla karşı e, ama koyayım. şuraya gelebilir, gelmemiz lazım. Yani e, elbette e, Başbakan'ın e, 12 Eylül referandumunu, 12 Eylül e, rejimini, 12 Eylül'de tarihe gömeceğiz iddiasıyla yürütmesi e, yapılan işle e, gerçeğin arasındaki büyük farkı e, gizlemeye çalışıyor. Burada bir e, abartılı amaç iddiası, amaç var. 12 Eylül referandumu 12 Eylül rejimli tarihe gömmeyecek. Evet, bu şüphesiz. Gömmeyecek. E, kendisi zaten başbakanın bu 20 e, <gülüyor> ha, e, Temmuz tarihli grup toplantısı e, ilgilenen kişilerin e, gerçekten metnin hepsini, bütününü... E, ulaşıp internet sitesinde var AKP'nin metnin bütününe ulaşıp okumaları gereken bir şey çünkü bütün e, 12 Eylül'e kadar olacak e, seçim e, pardon referandum kampanyası halk oylaması kampanyasının e, taktiğini çerçevesini özetleyen bir metin bu e, anayasa değişikliği her şey değildir diyor doğru bu anayasa değişikliği her şey değildir diyor biraz evvel dediğimizi söylüyor evet ee, ama çok önemli bir şeydir. Türkiye'nin aydınlık geleceği için, daha ileri bir demokrasi için, daha adil bir hukuk sistemi için çok önemli bir adımdır. Şimdi bu adım nasıl bir adım? Adımın, e, böyle bir adımın atılmasını sağlayacak bir adım. Onu e, belirtmek lazım. Çünkü bunun arkasından e, yasaların geçmesi lazım. Biliyorsunuz anayasalarla yönetilmez toplum. E, yasalarla yönetilir. Anayasalar o yasalara... E, ...bir çerçeve sunarlar. Askeri yargının... E, ...asker kişilerin... E, ...özel e, sivil mahkemelerde... ...yargılamamasını... E, ...yargılanmasını engelleyen... ...anayasa maddesi değiştiğinde... ...otomatik olarak askeri kişiler... ...sivil mahkemelerde yargılanmayacaklar. Bunun daha önce... ...anayasa mahkemesinin iptal ettiği kanunun... ...yeniden değişmesi gerekecek biliyorsunuz. Yoksa anayasa... E, ...değişti diye... Kanunlar değişmiyor, kanunların ondan sonra değişmesi, değişmesi lazım. Değişmesi, ona uygun şekilde. Ona uygun şekilde değişmesi lazım. Evet. Ee, dolayısıyla bu bir adımın e, kapısını açıyor, doğru. Ondan sonra o yasalar gündeme geldiğinde de göreceğiz. Eğer evet geçerse, eğer anayasa değişikliği gündeme gelirse, ondan sonra o anayasa değişikliğinin e, getirdiği yasal uyum, yasalardaki uyum. E, değişikliklerini e, mecliste göreceğiz. Kim evet diyecek, kim hayır diyecek. E, gene Cumhuriyet Halk Partisi askeri e, yargıyla sivil yargı arasındaki o aşılmaz duvarı korumaya çalışacak mı? Sorumlu olarak göreceğiz orada. E, zannetmiyorum tabii öyle bir davranışta bulunacaklarını ama <gülüyor> gene de e, somut olarak kanunlar seviyesinde göreceğiz bu işi. Mesela e, ombudsmanlık kurumunun oluşması anayasada e, öngörülüyor ama nasıl bir ombudsmanlık kurumu oluşacağını bir yasayla e, ortaya çıkacak ve yasanın çerçevesinde tartışacağız. Veyahut anayasa mahkemesine... E, Bireysel başvurunun koşulları ne olacak? Bir milyon imza mı istenecek? E, e, milletvekillerinin e, desteği mi istenecek? Bilmiyoruz daha şu anda. Sadece bir hak olarak ortaya çıkan bir imkan var. O imkanın nasıl kullanılacağı, koşulları ne olacağı yasalarla belli olacak. Ve tartışmalar yasalarda oluşacak. Bildiğimiz iki üç tane hemen anında kendisini... E, gündeme getirecek değişiklik anayasa mahkemesinin üyelerinin seçimi HSEK üyelerinin seçimi bir de geçici 15. maddenin iptal edilmesi. Bunlar kendiliğinden e, anayasa yürürlüğe girer girmez e, uygulaması e, başlayacak olan değişiklikler. Yanlış hatırlamıyorum. Evet. Devreye gir otomatik olarak girecek. Evet. evet. E, dolayısıyla tartışma e, e, başbakanın başlattığı tartışma hem ee, önemli hem de e, bence e, 12 Eylül'le gerçekten hesaplaşmak isteyen, e, samimiyetle hesaplaşmak isteyen, bu samimiyet kafını özellikle kullanıyorum e, burada, e, öyle bir şey inanmıyorum. Samimiyetle hesaplaşmak isteyen e, tırnak içinde e, kişilerin e, bir e, savunma mekanizması yerine burada 12 Eylül'le hesaplaşmak istiyorsanız bakın bunlar yapılmalıdır gündeme getiren bir taktiğe e, ihtiyacı var. O yüzden e, örneğin e, Kılıçdaroğlu'nun 30. maddeyi kaldıralım girişimini efendim bu samiyetsizliktir, taktiktir işte evet dememek için e, kıvırtıyor gibi algılamamak lazım bence. Bu da önemlidir. Evet, 35. Evet. maddenin kaldırılması e, önerisini kim getiriyorsa alkışlamak gerekir. Ve bunu eğer gerçekten 2-3 ay içinde meclis e, T35. madde gerçekten değişebiliyorsa bunun izleyicisi olan, olması gereken sivil toplum kuruluşları bu maddenin gündeme gelmesi için bugünden harekete geçmelidirler bence. E, ve CHP'nin bu atlı adımdan geri adım adar mı atmaz mı bilmiyorum ama bu açtığı pencereyi sonuna kadar açık tutmak gerekir. Yani burada ona yarar buna yarar düşüncesini hiçbir şekilde e, prim vermemek gerekir. Ama şu çok açık. Tabii ki 12 Eylül Anayasası'nın izlerini silmek için evet kampanyası başlatacaklarını ilan ediyor Başbakan. Ve simgesel olarak da Türkiye genelinde 12 Eylül Anayasası'na 12 Eylül Anayasası referandumuna Yani 1982'deki refer Halk oylamasında En fazla hayır oyu veren Bingöl'de Yarın 12 Eylül Anayasası'nın izlerini silmek için Evet kampanyası başlatacaklarını ilan et, ediyor Etti Ve e, e, Dolayısıyla çok simgesel biçimde 12 Eylül Anayasası'nın Ve 12 Eylül e, Rejiminin İzlerini silmek kampanyası olarak tanımladı. Şimdi tabi burada şu, şu soruyu sorma hakkımız var. Böyle bir iddia taşıyorsa bu iddianın içeriğinin de o iddiayla eş değerli olması lazım. 12 Eylül Anayasası'nın izlerini silmek e, için evet demek e, bu 12 Eylül'deki e, halk oylamasındaki değişikliklere yeter demek anlamına gelmiyor. Hatta ben 12 Eylül izlerini silmek için evet böyle bir iddiayla ortaya çıktığı zaman başbakanın bir göreli çarpıtma yaptığı kanaatindeyim. Çünkü nasıl? Hı. şunları dese 12 Eylül izlerini silmek için şunları şunları şunları yapmamız lazım. Ama biz şimdi bu ilk adımı atıyoruz. Bundan sonraki adımları da söylese Bunları da daha ileride atacağız dese o zaman rejimin izlerini silmekten ne kastediğini anlayacağız. Bu aşamada Erdoğan'ın 12 Eylül rejiminin silmek, izlerini silmek e, için evet deyip önümüze sunduğu paket bize Tayyip Erdoğan'ın kafasındaki 12 Eylül rejiminin silinmesi e, çerçevesini bunun bütününü Bütünü hakkında hiçbir fikir vermiyor. İşte 35. madde CHP ortaya attı. Orada karşı çıkmayacaklarına göre tamam bu olabilecek gibi gözüküyor diyoruz. Bilmiyoruz tabii ne olacağını. Yani söylemek istediğim başbakanın konuşması bir çok ciddi bir ikirciklik içeriyor. Yani bunu yapıyoruz. bu Bunun... Ötesini de yapacağız ama tamam madem ötesini yapacaksınız belki şimdi yapmıyorsunuz ama bunun ötesinde de şunlar olmalıdır en azından belirtilmesi gerekir e, gibi geliyor bana. Aksi takdirde 12 Eylül e, 12 Eylül e, temasını işleyerek biraz e, fırsatçı bir e, söylem e, biraz abartılı bir söylem e, ortaya çıkıyor. Bu yüzden de bence 12 Eylül rejiminin İzlerini silmenin ne demek olduğunu bunu gerçekten isteyenlerin anayasa tartışmasının e, içinde veya dışında e, açıkça derli toplu biçimde dile getirmeleri gerekir. Yani bu sadece 12 Eylül anayasasını değiştireceğiz değildir. Çünkü sırf anayasanın değiştirilmesiyle çözülmeyecek olan bir dizi. Ee, sorun da içerir 12 Eylül rejimi. Siyasi partiler yasası biliyorsunuz anayasada yer almıyor. Yer almıyor tabii. Sendikalar yasası anayasada yer almıyor. Ee, dolayısıyla 0 12 Eylül anayasasını değiştireceğiz değil. 12 Eylül anayasasıyla beraber bir dizi e, kanunu, uygulamayı, zihniyeti değiştireceğiz. Şimdi o zihniyet değişik, %10 barajı 12 Eylül e, anayasasında yer almıyor. Zihniyeti hangi zihniyeti değiştireceğimizi e, İzah etmemiz gerekir. Ama böyle sadece zihniyet tartışması yaparak afaki böyle, kimsenin anlamadığı e, bir tartışmaya e, çekmek değil maksadım. Somut olarak işte sendikalar yasasını değiştireceğiz. Siyasi partiler yasasını değiştireceğiz. Ama ne yönde değiştireceğiz? Daha kütleştirecek de değiştirmek mümkün biliyorsunuz. E, şu yönde değiştireceğiz. Belki siyasi partiler yasası kaldıracağız. Bir yığın demokraside siyasi partiler yasası diye bir yasa yok biliyorsunuz. Hı <gülüyor> hı. <gülüyor> ve e, medeni kanunda ceza kanununda hala yeni ceza kanununda eskisinden taşınan e, bir, bir, Türk Sağlık Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nda biz dizi e, kanunda terörle, e, mücadele. E, terörle mücadele kanununda ve bir dizi kanunda bir dizi uygulamada bir dizi yönetmelikteki e, işlemleri e, demokrasiye aykırı işlemleri temizleyeceğiz 12 Eylül rejiminin getirdiği o katı ideolojiyi Atatürk Milliyetçiliği adı altında oluşan o ideolojiyi artık resmi ideolojisi olmayan bir devlete çevireceğiz. Resmi ideolojisi olmayan bir devlet kendisini bir ideolojinin savunucu tarafı olarak görmeyen devlet demektir. Din, zorunlu din derslerini kaldıracağız falan bütün bunlar bu bütün bunları gündeme getiren bir tartışma gerekir. Yoksa öbür türlü gerçekten inandırıcı değil. Diğer taraftan da tabii ki 12 Eylül iade itibar konusunu gündeme getiriyor. Hatırlayacaksınız konuşmasında. Evet. i̇ade itibar olabilmesi için bu kişilerin itibarlarını zedeleyenlerin de iade itibarlarının geri alınması gerekir. Yoksa öbür türlü... ...Laylaylom, cicim işte ah onlar kötülük yaptı... ...işte bu, bu, bu insanlara çok kötülük yapıldı... ...kim kötülük yaptı? Evet, yani sorumluların cezalandırılması... Yani ...ceza olamasa bile ölmüştür falan... ...ama onların da itibarlarının geri alınması gerekiyor evet. ...yani... E, ...doğa gecinden versin... ...Kenan Evren... E, e, ...ömrünü tamamladığında... E, ...ceza e, mahkeme önüne çıkarılmadığında... ...hala Kenan Evren bulvarlarıyla mı yaşayacağız? Şunu da belirteyim, samimiyet konusuna gelirsek tutarlılık bence daha önemlidir samimiyetten zaman içindeki tavır tutarlı, ilkelli davranmaktır. Evet. Samimiyet benim çok önem verdiğim e, siyasette bir şeyi yok çünkü samimiyetin bir. Ee, ölçe, e, somut e, elle tutulur bir ölçüsü yok. Tutarlılığın var. Zaman içinde ne söylemiş, ne yapmış, şimdi ne söylüyor, ne yapıyor. Tutarlık etiğin en temel ilkesi. Evet, çünkü. Bilkinlik. Samimiyet ilkelilik değildir. Evet. Çok samimi olarak da siz e, insanlara kötülük yapabilirsiniz. E, AKP e, belediyelerinde, bazı AKP belediye, e, meclis üyeleri ee, yanılmıyorsam bu Marmaris'te oldu ee, Kenan Evren'in adının bir okuldan veya bir bulvardan kaldırılmasına karşı oy Okula, Evet. aynen hatırladım şimdi ben de onda. da AKP'liler Çok... karşı oy kullandılar evet bu bir başka belediyede daha oldu eee Şimdi iade itibarını eğer oradaki mağdurların, orada e, hakaret görenlerin, hayatlarını kaybedenlerin, e, yıllarca hapishanelerde sürenlerin iade itibarlarını, yani itibarlarını iade edeceksek, onun olmazsa olmaz koşulu. Ama olmazsa olmaz koşulu o itibarlarını e, zedeleyen, o itibarları e, bozan kişilerin cezalandırılması. Cezalandırılamıyorlarsa itibarlarının geri alması. Bu olmazsa olmaz bir koşuldur. 12 Eylül rejiminin zihniyet dünyasından çıkmak simgesel eğer simgesel olarak oradaki e, haksız biçimde idam edilmiş çocukların mektubunu okumaktan çok daha güçlü simgesel Kenan Evren isimlerini okullardan bulvarlardan e, kaldırmak Evet yani anaokulunu birlikte açan Bülent da hatırlatmış bugün mesela Örgün evet, Mumcu. Evet ge geçen hafta geçen yıl galiba Kenan Evren e bir e devlet töreninde çok saygın biçimde ağırlandı yanılmıyorsam. Evet nikah şahitliği de yaptı e Erdoğan'da. Birlikte diyor. Bugün Özgür Mumcu da bir günde yazdığı yazdı. Bir yazdı. şeyi de hatırlatmış tabii. Gül'ün de Kenan Evren'i köşkte ağırladık. İşte o köşkte ağırlama mevzundan evet, evet. Dolayısıyla samimiyet falan değil. Tutarlıktan bahsetmemiz lazım gerekir. Önümüze konan bir 12 Eylül de halk oylaması var. Bu halk oylaması 12 Eylül rejimini tarihe gömmeyecek. Bu halk oylaması 12 Eylül rejimini izlerini silmeyecek Ama bu halk oylaması Benim kanaatime göre e, e, Evet oyu çıkarsa e, Bu izlerin Silinmesi için bir kapıyı daha fazla Açacak Bu izlerin silinmesi için Bir kapıyı daha fazla açması Olumlu bir şey olarak değerlendiriyorum ben. Bunu başka türlü değerlendirenler de var Ama buradan kalkıp da 12 Eylül'de biz 12 Eylül rejimi tarihe gömeceğiz iddiasını ortaya attığınızda o zaman e, bu e, başka bir e, eleştirinin e, ister istemez muhatabı olursunuz. Aa, o zaman AKP'nin 12 Eylül rejiminden çıkma e, sınırı buraya kadarmış lafı e, çok abartılı bir eleştiri olmaz. Evet. Peki çok teşekkürler. İyi Ahmet İnselli Ufuk Turu